Elhamdülillahi le'nel heda salli نعود بالله السميع العليم الله الرحمن Allah men fana akşamla yatsı arasına döndü. Tabii mevsimler itibariyle yatsıdan sonra çok geç olur diye. Bu mübarek zaman dilimi ayrı bir fazilete haizdir ama akşam namazın cemaatine yetişmek bunda çok faydalıdır. Yani akşamı da cemaatle bulunduğunuz yerde kılmak aşağı mescitte olanlar orada buraya akşam namazın cemaatine yetişin. Akşam ayet çirseniz yasıyı da burada cemaatle kılmadan çıkmayız inşallah. Ee, böyle olursa e, ne olur? Akşamla yasa arası iktikaf sayılır. Ee, yani iki namaz arası İlgin Meclisi'de oturmak, arada dünya kelam konuşmamak çok kazandırır inşallah. evvelden beri rivayet ettiğim üzere İhya ulumiydiğinde ya e ru yu di isimle Şerif Mağdani'nin bir divat vardır orada. Hadi şeref olarak geçe. <gülüyor> <gülüyor> Melaka bensel beyinel Maghrib bel anşafi mescid-i cemaat cemaatte namaz kıl bir yerde eee akşamla yatsı arasında bir gece kendisini eee hapseterse ne demek hapsetti? Durdununsa yani eee itikaf da buradan geliyor. Lem ye tekellem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 İki tane kasır, yani köşk, bina etmesi Allah üzerine hak olur. İki tane kasır, nasıl kasır? Artık dünyanın belirte, hırdım kasıklar o beygirde sızlısın diye her dökülüyor yani. 500 yeye geçtiğimiz hâte her tarafı dökülüyor. Yani. dökülüyor. Efendimiz aleyhisselam buyurduğu gibi bu dünyanın kasırlar, köşler, sarayları hepsi.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 bir kapıdan bir kapı görünmüyor. 60 bin tane kapısı var. 70 bin kapısı var. Bazı rivadilere <gülüyor> göre. Bunlar hattır. Bunlar hakikattir ve ahiret hazırdır. Bir muttaki takva sahipleri için döşenmiştir, donanmıştır, hazırlanmıştır, beklemektedir. Yani bundan sonra yapılacak bir şey de değil. Allahu Teala zaten öyle ameleyle, işçiyle, ustayla uğraşmıyor. Ol dediği bir kere, Var olduğu cihaz olma derse vahrolur ol demem böyle duraptan bahsediyoruz bize böyle yerden hazırlandı. biz bu dünyanın göz boyayıcı birkaç metrelik odalarına döşeklerine köşkü saraydır otel kafayı takarsak helalından yemiyelim, içmeyelim yatmayalım gezmeyelim demiyorum yanlış ama kafayı bunlara takarsak Bunlarla meşgul olurken namazı kaçırırsak, cemaatı kaçırırsak, sohbeti kaçırırsak, ilimden uzak kalırsak onu diyorum. Yemek içme demiyorum sana. Ve lakin cennete göz dikelim. Oraya talip olalım. Rahip olalım. Yani Allah'ımızın esapsızlığına rağbetli olalım ama geçen hafta Lalevli dergisinde tanıtalım derken bir sohbet yaptık hali Perşembe. Geçen Perşembe radyodan yaptık. Dinledin mi? he evet. bir şeyler anlattık yani iyilikler anlattık. Hem dergin içeriği konuştuk. yani iklasla ilgili. Mehmet Emre Hoca Efendimiz'in bizim Ankara'daki ziyaretimizde bahsettiği konu var. Bundan bahsediyordu. Biraz içeriğine girdim. Yani ihlas niyeti Allah için yapmak. Fakat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 Kur'an-ı Kerim'in teblir usulüne riayetle ayetle e, cehennetten de bahsedeceğiz. Cehennemden de bahsedeceğiz. Tepşir, yani müjdeleme, inzar, yani uyarı ve korkutma bunlara devam edeceğiz. Kur'an'ın usulü bu. Ayetler hafifler hep böyle geliyor. Ama sen bunları aşarsan, ya, e, ben cennete de değil, köşe saraya da değil, ben Allah'a rağbet ediyorum dersen ne mutlarsanız ama akşam yatsı arasında e, böyle bir cemaatle namaz kılan yerde e, dünya kelam konuşmadan durursan onun için ne diyorum bu dönemi e, iyi değerlendirelim akşamında cemaatında olalım yatsıyı da cevap da kılalım burada bir şey kaçırmayalım yani sohbete geliyorsunuz ama artı ilavesi var şimdi bunun bu zaman itibariyle Allah Teala söz veriyor böyle ya bana cennette iki kasıt ve köşk bina etmek benim üzerime haktır. O adamın benden alacaktır diyor. Ve evet. yavritsü lehub eyyallah. Zivasen le bir de o iki köşkün arasında şimdi anla bakalım. İki köşkün arası ne kadar? Mesafesi ne kadar? Mesafesi yani yüce ne kadar? Demin dedim 60-70 bin bir tanesinin kapısı var kapulak bütününü görmez. Evet, işte aradaki ağaçtan anla. O iki köşkül arasında o kişi için bir ağaç gider. Bir ağaç, ağaç şehit geçmedi dünyada bütün ağaçlık yerler aranıyor ormanlarda bile bazgere bir ağaç bütün ormana neyi veriyor? Adını veriyor, imajını veriyor. 500 senelik çınar, 600 senelik çam gibi. Değil mi? Bazıları bu böyle orman, bir ağaçtan size bu olur. Ağacın kalitesinden, değerinden, eskiliğinden, kıdeminden, büyüklüğünden, bölgesinden, vesaire. araya diyor, bir ağaç diker, işte. şöyle bir ağacımız olsa, hani demek dünyada bir dikili ağacın yok, ama dikili ağacın olsa ne olur, ağacın da sökecekler, sen de sökeceksin. Yani bu laf da meşhurdur ya, dikili ağacın yok. Dikili ağacın da, dikili kazın da olsa sökecekler, kazının da olsa koparacak, evin de olsa yıkılacak, efendim Yıkılmak için yapın. Ne diyor? La la sakinel el muallâ Secud fenu an karibin fit turâbi Leû melekun mülâdi kulle yevmî Lidûlil mevci ve mnûlil harâbi Ey yüksek köşte kasırda Oturan, sakin olan adam Yakında tam üstten aşağı indirilecek ve toprağa defnedileceksin. O toprakta bir melek var, her gün iddia ediyor. Poplaçların meleği geldi seçleniyor. Ne diyor? Ey ahali, ey dünya halkı. Ölmek için doğurun, yıkılmak için yapın. Yani bu kadar basit. Ölmek için doğurun, yıkılsın diye yapın. Bu marifet Yapmayacağız demek değil. Allah Teala bizden iman istiyor. İstahna rakun Allah ne yaptı size? Efendim, e, dünyada İmar, inşa, hakkı verdi, arazi verdi, toprak verdi. Ve sizden ne istedi? İmar istedi. Ne demek imar istedi? Camiler yap, medreseler yap, tekkeler yap, kasbaheler yap, yap. E bununla beraber ev yaparsın. Ev yapmadan olur mu? Nerede kalacak bu milletin çatıda mı kalacak? Sağlam ev yap. Bunlar ayrı bir şey. Ama oraya bağlanıp kalma ondan sebep ahiretin yıkma onu söylüyorsun yani illa kredi alacağım faiz alacağım rüşvet vereceğim yalan diyeceğim, haram yiyeceğim diye girme el havuzdan git oldum. onun için dünyada dikili ağacın olsa da köşkün sarayın olsa da hepsi sökülecek ama ahirette bir ağacın olursa nasıl olur ebedi olur ahirette bir karışverin olsa ne olur Dünyadan ve her şeyden kaybolur. Mevbu'u sevdil. Fil cenneti. Sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsa. Kamçı ne demek ya şöyle. Bir kamçı koysan. Yani yine. Bir metre belki bir şeydir ama eni yok. Eni az yani toplasan. Bir metrekare etmez yani. Dünyada, ahirette, cennette bir kamçılık yeriniz olsa. Bu nedir? قَيْرُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا ve وَمَا فِيهَا Dünyanın tamamında ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha saygıdır. Neden? Hepsi faalidir, gidecek. Ahiret, ebedi, vâkut olacak. Onun için inşallah bu cemaatler şimdi de az oldu. Yani 15'te bir oluyor. eski yarafta oluyordu. Bir zaman da böyle geçiyor. Mahkemede üç ay daha attı. Uzadı da uzadı, lastik gibi gidiyor. E, el de cepte bir şey yok. Efendim Efendim Hazreti buyurduğu gibi astarı yok. Astarı olmak için yüzünü arıyorlar astarı da yok. E, ne içi kaldı ne dışı kaldı. Öyle gidiyor bakalım nereye doğru gidiyorsa. E, ama bu bir süreçti. E, hassas ve nazik bir süreçti. E, dolayısıyla e, şimdilik böyle şey inebiliyorum gördüğünüz gibi Efendim Hazretleri çok istediler. Konya arıyor Kayseri salon tutacağız işte 5-10 bin kişilik yerler önceden tutmak istiyorlar tabii ki birkaç hafta evren tutacaklar onlarda parayla tutulan yerler falan e, söz veremiyorum yani sonunda dedim efendim hazretlerine de soralım ne şey istedi Erzurum'a hemen hemen gidecektim yani e, birçok bilayet Rize'den açacak bilet dedi böyle bir 8-10 vilayet, e, yani çok yakından görüştük falan fakat e, sıkıntı olur mu dedi ya, nazar, sıkıntı olur dedi yani ya Allah, Mevla bildiriyor, sıkıntı oldu dedi. Demek ki sıkıntı var önünde Rahatlık yok yani, huzur yok. Diken üstü bir durumdayız. Onun için de bu huzursuzluk ortalığında bir daha bir sıkıntı çıkmasın diye biz yine sizden körler sağlar, birbirine ağırlar. O zaman kendi kendimize konuşuyoruz zannetmeyelim ama buradan da canlı yayılırlar. <gülüyor> hani bizim işler de şeye döndü yani biraz. Ne oldu? Hidat bir Hoca birşeyle döndü yani mübarek adamsın. Allah kesinlikle Amasya'da halde imamlık ediyormuş da diyormuş, bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın sabah gün aramızda kalır ya. ya <gülüyor> bizimkini ona döndürmüyoruz ama neyse yani yine bu, buranın bir korunmuşluğu var o meslebi inşallah devam ederiz ee, tabirece bir şeylik geliyor inşallah üçerlerden aslında mübarek kandillerde birkaç tane de ilave kandil içerik olur ama e, bu vesileyle oralara da duyurmuş olalım ki <gülüyor> yani e, gidemeyeceğiz İstanbul dışlarına bu önümüzdeki sezonda da çıkamayacağız bunu da bu vesileyle duyuralım çünkü çok telefon Eskişehir Cevat Hoca oraya e, mübarek hizmete tayin olmuş Allah hepsini gayrı mübarek olsun çok bol bereketli cemaatler versin kitleler ihtilafları ortadan kaldırsın her sünnet hizmetine çok muvaffakiyetler hepsine duacıyım Keşke elimden gelse, hizmetli edebilsem, gitsem tabii bir toplanma oluyor, bir bereket oluyor, bir hizmeti, takviye oluyor ama elimden bu kadar gelebiliyor. bu ay kaybet işte. Buraya devam edelim. Ee, devam edilen nimet ziyade olacağım inşallah. i̇nşallah. Ama e, şimdi demek istediğim dediğim her hafta da olmayınca e, 15 beşte bin bari akşamı da cemaatle kılmayı kaçırmıyoruz. Tamam inşallah. i̇nşallah. Yatsıyı da ne alacağız? iki i̇nşallah. tane Kasım alacağız. Bir de aralarında ne dikeceğim diyor. Hadis-i şerifler Rabbimiz adına da Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ne vaat ediyor. Aralarına bir ağaç diker. Şimdi şimdi diyorsun ama ya o zaman tamamlar. bir ağaç için yani bir saat oturmak. hem <gülüyor> saat, iki saat bir ağaç. Nasıl ağaç? <gülüyor> Öyle bir büyük ağaçlar var cennette ki bütün dünya halkı şu anda üzerinde yedi milyar var. Geriden de hesap etmişler yüz milyar diyorlar. Fakat bu hesaplar aşağı yukarıdır. Çünkü la alemum illallah. Kur'an-ı Cevile'de buyuruyor. Öyle milletler yarattın ki Allah'tan başkası bilmez diyor. Yani aralarda peygamberlerin kıssaları geçiyor ama o helak olan ümmetlerin de e, aralarında bu e, Benden başka kimsenin bilemeyeceği kadar ümmetler kalbettir diyor. Demek ki bir aşağı böyle hesapla 100 milyar diyorlar. E bundan sonra da kıyamete kadar ne kadar gelir onu da Mevla bilir. Bunların hepsi toplansa, o ağacın etrafına gelseler o ağaç hepsini kaplar diyor. 100 milyar, 200 milyar insan o ağacın etrafında yani bulur mu? Bu ne kadar büyük? Böyle bir şey akıl hayal eder mi? Sizin bilgisayarlarınızda bile yok bu ya. Yani bilgisayarda bile oyunlarda çıkaramazsınız bunu. Dolayısıyla böyle de bir ağaç sözü vardır. E böyle bir ağacı olanın cehennemde ne işi var? O da cennetlik olacağına müjde olur. Rahman. bu mübarek cuma gecesi itibariyle bunu kazanacağız bundan sonra da devam edeceğiz inşallah bu müzdeyi verelim ondan sonra dersimiz kaçıncı parça geldi? 55. he? 52 parça geldi he? test testi katıyor bari 55 ne dedi? Allah selamet versin bu bari 54'ü ne diyemiyoruz 55'i çıkartıyor zaten parçaları bitiremedik canımız siktir senedir hele evet. Sen çok kaşınıyorsan ben 70 fazla bulurum Allah'ın farzı çok Ama 54'te Duralım hele dedik ya bir 50. farz Efendim e, 54 farzdan 50.si Bu da şimdi Diyeceksiniz ki Hoca var? Aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyorsun Ya ben tekrar tekrar konuşmuyorum Burada aynı şeyi yazıyor ama Yeniden farkı var. mı? var. Nedir o? Yetim malı meselesi yine geldi. Bu yetim malı ne acayip bir şey? Yetim malı yiyen mi var, ne var da anlamaz ki kimse var da Ama bir eee evvelce okuduğumuzdan farkını da beyan edelim de. Neydi bakalım? 40. fasıl mıydı? 47. ocak. 47'de ne vardı? Evet, yetim malı olarak diyor. Bakın. Şimdi 47. fazla neymiş? Bu neymiş ya? Allah Allah. Açıklı yaptı. Ne becerikli adamsın. <gülüyor> <gülüyor> yetim hakkı hocam. Yok onu demiyorum. Vallahi. Yetim malını korumak olurdu. onu görüyorum da başka bir şey geliyorum. ona bakıyorum. Evet. Bakacağım şimdi. Başka bir kitaptan şey mail gönderdiler, onun çıktısını aldım. Ben mail mesaj anlamıyorum. İlle elime alacağım, kağıdı göreceğim. Çünkü o işte açamıyorum, bakamıyorum. 47. faz neydi? Yetim malını koruma. Bak faz neydi? Yetim malını koruma. Başka bir şey. Tabii biz ondan biraz detaya girince... E, hepsini bir gecede anlatmıştık o günde iki saat sürdü değil galiba <gülüyor> ki burada da malzeme bıraksak ama var malzeme bitmez e, yetim malını korumak ne demek yani senin bir yakının yetim kalıyor e, seni korumak kime düşüyor sana düşüyor bırakırsa ortada ne olursa olsun bunu ne oluyor haram oluyor senin yakınının yetim kaldıysa malını korumak senin üzerine ne oluyor fark oluyor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 Pazarlayacaksın, satıracaksın, sattıracaksın, pazar ortamına çıkaracaksın falan falan. onu demek istiyorum. Kendi malı olsa bırakırsın dalda. o bu sefer ne oldu? O, o sefer 20 liraya kar oldu, ayma var narbat, yarı yer yarıya kar var demiş adam. Al karı, ne yapacaksın? Yarı yarıya yap bir karı. Yarı yarıya olur mu ya? Hepsi ya. <gülüyor> o senin malın ayrı, onun malı ayrı. Masrafını çıkarırsın ondan sonraki karını koruyacağım ne demek koruyacağım işte altın yaparsın değeri düşmesin falan diye bir kenara korsun veya onun adına bir arsa alırsın değil mi korumak yani ürünü varsa satarsın efendim laketi varsa korursun kollarsın bu demek şimdi 47. faz neydi yetim malını korumak bu başka bir faz. şimdi arada diğer farzlar. Ha ondan sonra bir 48'inci fazla bir şey geldi. O neydi? O da yetim eğer aklı ermiyorsa ona malını vermemeli. O da neymiş? O da başka bir faz. Başka bir fazların farkını söylüyorum sana. Sen de diyorsun da hoca hep aynı şeyi anlatıyorsun. Aynı şeyi anlatıyorum. Sen hep aynı anlıyorsun. <gülüyor> Mübarek adam ödür farzı mazine velafi evet. ütü süfa ambali. Hepsi ayrı ayet var. Şimdi o ilk ayette yetim malını koruma ayeti. Yetim malını korumada ne diyor? Vela fiye gürülen fâlehum illâ Onların malını kendi malınıza katıp karıştırıp yemeyin diyor. Koruyun diyor. Şimdi diğer ayetler ne diyor? Yani 48. bazda. Vela fiye gürülen fâlehum illâ Sadece yetimlerle ilgili değil. Orada farkındaysanız o konu genel bir. Yani aklı kırd, özürlü değil mi? Evet. Çarşur eden, müsrif, efendim, parayı bir anda yiyip aç kalan... Orada genel koştur, sadece yetim de onun için değil, çocuk olduğu için. Aklı ermeyenler, e, beyni 40 tane sefih, sefih koştur. Onlara mallarını vermeyin. O ayrı bir konu. Niye vermeyin? E, bizim bir anda açmalı. E, ne yapacaksın yine? Tabi sen velisiysen, vasisiysen yani tabi seni alakadar ediyorsa yoksa mahallede bir adamı kalkıp balına employ em demiyorlar. Yani amcasısın, şususun, bu susun, aile içi bir şey var, hukuk var onun da malını ona akle ermeyene, çarşır edeceği bilinene vermeyin. Yani yapın yine demi dediğim yeri görüyor. Koyun, kollayın artırın, büyütün. Orada sofranızda yedirin, içirin. Hatta uzun uzun anlattım. Giydirin, ızıklandırın hoş konuşun falan falan. hep ayetlere mana verdin tek tek o cümleler geçti. Şimdi geldik 50. var. bu neymiş yetimin malını almaktan sakınmak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 An far, o şeyi anlayacaksın. Elli gibi var, yani fazla. tersten burda anlayacaksın. Mesela sedilere malını vermeyin. yani aklı elbeyine malına yetki ver, vermemek, vermek ne? Haram. Verdim olmaz, niçin oluyor? Vermemem. O zaman vermemek ne oldu? Faz. E tabi ki vermedik, tamam. O vermemekleri bir bölümüyle koruyup. Kollamak o malı da yapmak? Muhafaza edip çalıştırmak karından. Bu da bir mesele. Bugün bu, bu zamanda insan kendi paracını çalıştırırken bir telefon Ve kendi kar ettiremiyor yani. Çok zor bir toplumdayız. Yani hakikaten de süriyetliyiz. Hele bir başkasının, yetimin falan olduğu zaman hakikaten Müslümanlar korkuyorlar var yani. Kimisi tabii helal olarak korkmuyor ama takva sahipleri bu işte. Çok korkar, korkarysa böyle kopar. Hele kendi malın zarar etse o kadar korkmaz. Ben gibi niske girdin, bir işe girdin, batarsa batar ben. E şimdi yetim malını çalıştırırken çok daha dikkat etmek icap eder ama sen elinden gelen çizgi gösterilsin de e, kadere kırılır bir şey olur. Onu da Mevla görüyor. Allah'u alem müfside minel musuliyahı Allah bozguncuyla sulha çalışanı birbirinden seçer. Yani iyi niyet iş yapanla, kötü niyetle batırmak için çalıştıranı da Allah ayırır. Celle ve Celle Celaluhu. Ard-ı Kelimeli ne buyurmuştur? Estaizu billahi ve büşvillahi. İnnellezine zulmen haksız yere zulümle yetimlerin mallarını yiyenler eskiden bu yetim işi çok oluyordu. Şimdi de çok oluyor ama Eskiden cihat vardı, e, Allah yolunda gaza vardı. Bundan dolayı devamlı İslam orduları, e, İslam devletleri ne yapıyorlardı? Küfara karşı cihat tehdit diyorlardı. E, Osmanlı son zamanda da öyleydi. E, bu yüzden çokları e, geri dönemiyordu, şehit oluyorduk e, Bu şehit olanın çok çoğunda yetim oluyordu çok toplumsal bir mesele dedi. Yani Çanakkale'de ne diyorlar? 200-1, 250-1 falan rakamlar. 251. O zamanki nüfus kaç? O zamanki nüfus kaç? Burada bir şey, bir anda birkaç ay içinde verildiği bir dönemler var. Ya, bu yetim meselesi onun için İslam'da devamlı üzerine duruluyor. Neden? Çünkü toplumsal bir mesele. Ee, Birçok aileye talib ediyor. Yani şehit olduğu zaman ee, çocuğu varsa çocuk yetimdir. O çocuk yetimse bu babasından kalan bir şeysi varsa bunun malı mevzudur yani. Bunun korunması, kollanması, çalıştırılması, edilmesi işte. Ee, onun için şimdi biraz e, bu toplumda belgesi şehir toplumuyuz biz. İstanbul, Ankara'da falan ee, çok özel aileler başına gelir gibi görünüyor ama toplumsal olarak düşünüldüğü zaman hele bile Harfler düşürdüğü zaman cihada. Şimdi mesela Suriye, ee, Irak, Irak'ta milyonlarca, milyonlarca diyorum bak milyonlarca tur kaldı diyor. Bu milyonlarca tur ne demek? Bu o kadar da yetim demektir ya. Yani. Daha yeni yani. 3-5-10 sene içinde Irak'ta milyonlarca yetim var. E şu anda Suriye'de yüz binlere ulaşıyor ya. Yani. Çünkü bir insan ölüyor birkaç çocuğu var. Suriye'de yüz binlerce şu anda yetim var. Afganistan'ın durumu içler açısıyla Rus gavrundan kurtuldular, Amerikan gavrundan kurtulamadılar. E şimdi da yani 80'lerden beri bu Afganistan başa gelmeyen kalmadı. Ne işti ben anlamadım yani. Çok doğru Müslüman bir millet orayı bozmak için dünyanın bütün gavru oraya. En sağlam Müslüman orada var. E bu sefer yani Rus bindirdi, o, in, o çıktı gitti, öbürü geldi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 Onun için bütün Müslümanlar üzerinde çok bu ücret dönüyor. Ahirette azap yok inşallah. Dünyada çilemiz çok. Allah'ım afiyet ihsan eylesin. Ahri. Ama bu yetimler meselesi siz beni pek alakadar etmiyor diye düşünseniz de İslam toplumunun kayan yarası ve İslam toplumunda bir buçuk milyar e, Müslüman, bir altı yüz Müslüman deniyorsa... Bunların belki 5-600 milyonunu ilgilendiren bir konudur şu hükusa baktığın zaman yetim meselesi yani. Onun için Rabbim bunları bilmez mi? Onun için o zamandan beri beyan ediyor. Bir de cahiyet toplumunun pislikleri var yani. Ebu Cehil yetimin malını yemek işte öyle. Ne diyor? diyor Neyi anlatıyor? Ebu Cehil fezar gelir diye diyor yetim. Yetimi kovan bu menuncaur Ebu Cehil değil mi diyor ya? Yani. E yetim kovan ne demek işte akrabasının yetim falan olabilir. Hakkını almaya geldiği zaman ben seni baktım büyüttüm bilmeme ne hakkı varmış. Bütün malını iç etmiş yani. Onun için cahiliyet toplumunda da bu var. E bunu da yıkmak istiyor İslamiyet. Bu itibarla bu konu üzerine çok duruyor. Zulümle yetim malı yiyenler İnlemayet kulu nefi bu kulu yemler. içerisinde ne yemiş oluyorlar? Ateş yemiş oluyorlar. Demek ki yerken baklava börek gibi geçer, ama karnında ne olur? Ateş olur. Bu ateşine de dönüyor, yakar. Böyle yaslı evine seyahat esas öldüğü zaman ölü ölmez. Kabirde, maşerde, daha sonra da bir evde cehennemde kâfise kafir değilse de bu hakkat cezasını çekecekler. Kız gıdırılmış, tutuşturulmuş ateşe girecekler. Bu şakası yok. Bu şakası yok. Bu haramların sonu ateşle sonuçlanacak. Bu haklı yemek, kehaley fesat karıştırmak, efendi belindeki imkanları kötüye kullanmak, gücü kudreti olup da efendi millete haklı yemek Böyle kul hakkına girenlerin cehennemden kaçacak yerleri yok. Dünyada da karınlarının içerisine ateş yiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''İmni ekle mali yetimine Yetim malı yemek nedendir? Kebairdendir. Kebair ne demek? Kebairi ben diye diye anladın mı zaten? Büyük günahlar, günahların büyükleri var, küçükleri var, tasnife tabidir. Kur'an-ı de bunu beyan ediyor. Yani büyük günah menfumunun olduğu açık kelimelerden anlaşılıyor. Öyle. bazıları da günah günahın küçüğü büyüğü olmaz. Kardeşim günah küçüğü büyüğü olmaz ayrı bir konu. Yani Allah'ın büyüklüğüne nazaran ona karşı gelmek küçük büyük anlamında olmaz. Hepsi büyük olur. Ayrı bir şey. Ama Allah-u Teala günahları ne yapmış? Taslim etmiş. Her günaha bir tutmuş mu? Tutmamış. Zina büyük günah, büyükler için de büyük var, büyüğün için etme ekranın şabahını var, büyüğün de en var yani. Öyle hepsi bir değil ki şimdi, namelime bakmak, şehvet gözüyle bakmak dedi. günah mı? Günah, küçük günah, niye? E zina gibi mi? Değil. Zina ne? Büyük günah mı? Büyük günah. Büyük günah. Peki komşu karşısıyla zina? Çok daha büyük günah. Anarla kuzun nasıl ya? E Şimdi hepsi bir mi yani? Onu demek istiyorum yani. Sen de şimdi her günah diyorsun ama öyle değil işte. Günah da nezi var? Tasdifi var, tertibi var, sırası var, kırk kademesi var. Her günah bir değil. Evet. Mesela ne farkı var? Ne farkı var? Ben sana söyleyeyim. Ben söyledim çok da sen şimdi kafdan gelmez. Salat alı kılma, Cuma Cuma, Ramazan Ramazan, Hayat Hayat, Geçen Geçen, Hedef bu adil, sahih? adil, bu namaz aralarını, günlük, cuma, cuma bu haftalık, ramazan, ramazan bu yıllık, bu adil, bu ömürlük, ömre, ömre bu ömürlük, yani adil, sene evvel bu yapılan, ben mesela 15-16 bu adil, bu 81'de bu adil, <gülüyor> 16 adil, Şimdi bir daha gitsem, arada olsa 40 sene, 35 sene, arayı siliyor. Yani bir adam böyle gidecek, 100 sene sonra ömrü olsa bir daha etse, 100 sene sonra ömrü olsa, hacca gitse 50 sene arayla, o arayı ne yapar diyor? Siler süpürür, amma velâkim. Sonunda ne buyuruyor? İdek, ünübeti cebâir, büyük günahlardan sakınılırsa, yani küçükleri temizler diyor, Büyükleri temizleme sözü vermiyor. E hocam, tamam da büyüklerin durumu ne olacak? Büyüklerde özel terbe şartı getiriyor. Özel tevbe edersen hacca gitmeni yok, evinde mi affeder? Özel terbe. Bir daha yapmama azmi azimetle fenafer. Yani öbürleri ne demektir? Öbürleri şu demektir. Büyük olmayan günahları tevbesiz de otomatiğe bağlamış. İki namaz arasında ne yapıldıysa büyük günah değilse otomatik siliyor. Anakabildi mi ne demek dediniz? Biraz zor dur ha, herkes anlattığınız aletini burayı da anlayan yok yani. <gülüyor> İsmaila'da bir sohbette anlattım, kurbacı meselesini. Dinlediniz? He? Yani zina oldu mu orada? Olmadı, zina olmadığı için büyük günah olmadı büyük bir olmayınca şuba ne buyurdu Allahu salla ve selle ikinciyi bizde kıldın mı Kıldın. hadi git Allah seni affet diyor. İnnel hasenatu ziddü's sayyiat iyi ameller kötü amelleri götürür. Ama büyük bir olsaydı, zina olsaydı ne olacaktı orada özel bir celbe gerekecekti. Tabii bir de kendi itirafı falan ayrı dava. İşte Evli ise rejim evlilik geçilmemişse şey, yine o ayrı bir Hukuk meselelerinin ne içini girmeyelim? Allah'la aramızdaki hesapları konuşuyoruz. Hukuk işi ayrı. İslam'ın hukuk sisteminde. Onun ayrı şartları, şutları var. Evet. Demek ki büyük günahlar var. E, yetim malı yemek de ne, neredenmiş? Büyük günahlar var. Şimdi bir hadis-i şerif var. Meşhur biliyorsunuz. Hizte-i Hüsr-i Ocakları batıran yedi günahtan sakın diyor. Benim itikad hisalemi en başında geçer. Bu Ocakları batıran yedi günah deyince tebahir günahların en büyükleri olarak değerlendiriliyor. Burada mesela şirk var. Şirk zaten günah sınıfına da pek girmiyor. Adamı dinden çıkarmış. Şey ama onu da günah olarak e, nitelendiriyor. O zaman şirkin dışında olsa ne kalıyor orada? Altı kalıyor. E, bu altıda da efendim mesela yetim malı e, meselesi tam hadis-i şerif yanımdan burada olmayabilir ona bakalım yetim mal orada olabilir ama bizim diye haram diye bildiğimiz bazı şeyler orada yok mesela zina orada yok içi orada yok çünkü zaten altı tane o altıda ne var adam öldürmek var faiz var mı diyorsunuz faiz var namuslu kadınlara iftira var halktan kaçmak var i̇şte orada altı tane sihir var büyü büyü var orada onu biliyorum mesela Şimdi oradaki yedi günahlar sakının değil de yani büyük günahlar sadece yedi anlamına Gelenler gelmez. Çünkü sadece yedi anlamına geldiği zaman orada ismi geçmese zinanın falan sanki büyük günah değilmiş gibi algılanır. Halbuki büyük günahdır. Mesela yetim malı yemek bak kebail ben de diyor Dolayısıyla büyük günahlar serisi yapacağız bir sohbet inşallah. İyi. Büyük günahlar 70 kadardır. 70 kadardır yani yedi zime yapanlardır. 70 kadar büyük günah geçiyor. Ama bazılarını siz hiç önemsemediğiniz işler ha. Günah mı diye düşündüğünüz bir şeyler var o 70'in içinde. Bunları yapalım bir ders. Ya yani bu bir dersin ona mı başlayalım bilmiyorum. Öyle dediğimi hep dediğimi yapıyorum ki ben. Sen bana bakma. Bunu yaparız. Bir bedava olursa yapıyorum. ha. Şimdi efendim, e, 70... Bu adam ya ikliatta sırdır adıyallah ali var. 70'tense 700'e daha yakındır diyor adam. Bu bara ikliat fazla diyor maluma. 700 oldu bu adalet kalktı ki hayatımızın en büyük günü oldu yarın bu bari. Nasıl ki 70'i engelleyelim kitap hakikatlarıyla da. Adamına göre de değişir ha. Bazı makamına göre değişir o bakar. Şey. Yani mesela namahrem'e -e bakmak e, diyoruz zina'ya göre küçük bir hal. Ama şimdi adamın makamı yüksekse Ali evliya bir makamdaysa onun bina bakması öbürünün zinasından ve beter olabilir. Yani makamı itibarıyla onun çok daha sakınması gerekirken o küçük bir dünahda olsa Mevla ona ne yapabilir? Sen burada biliyorsun, ediyorsun, sana bu yakıştı mı diye muamele de yapabilir. Onun için o tasdikte biraz da ne var? Efendim adamına göre, yerine göre, zamanına göre, zeminine göre farklar var. Ama tabii değişmeyen karakterler var. Zina zinadır yani. Haram haramdır. Bu şimdi birine göre daha fazla haram, birine göre daha az haram olmaz yani. Bunlar ayrısı. Küçük günahlar itibariyle bazıları büyüye çıkar demek istiyorum. Yoksa büyük günahlarda da değişimi olmaz. Ebu Manu radıyallahu teala rivat ediyor. Nebi sallallahu teala sellem. Kâinat efendisi buyuruyor. İnne mine'l kebâilî. Şüphesiz büyük günahlardandır. Eşir millahi. Allah'a ortak koşmak. Bak nereden geliyor? Ne kadar yukarıdan başladı mesela ya. Allah'a ortak koşmak. Gavuluk ya. E yani bu gavulun büyük günah olduğu belli ya. Ne kadar açık. Peşine ne diyor bak. Burada da acayip bir şey. Her yerde sırada ikinci geleni sen ne yapma? İkinci geleni hemen ikinciye alırsan. O olma. Bazı abistop gelir bazı abistop gelir. Sahih Hadis'te Bukhari'de mesela ne diyor? Biz ortak koşmaktır. Ondan sonra nedir sorulsa işte efendim yalan yere yemin etmek, yaban şahit etmek, on sonra hangisi sorulsa komşu karısıyla zina etmek gibi tasdikler değişik yerlere geçiyor. Ama büyük günah dendiyse o nedir? Hadis-i şerifte büyük günah dendiyse büyük günahdır. Yani ne diyor bu? Özel tevbe gerekiyor. Anladın mı? Beş vakit namaz arasında süpürün işine otomatiğe bağlanmamış yani. Özel tevbe ve istifak gerekiyor. Kulaklıysa da de tabi helallık almak gerekiyor. Ve suhriyete mesela bu, danga geçmek. İnsanlarla alay etmek, danga geçmek büyük günahdır. Hadi bakalım. Bizde de kınıl ayağı. Birbirine zevklenmek, etmek, hareketler, şeyler. Adam yüzü şerri ödedi. <gülüyor> ne biçim adamsın kaşın gözü başkollü? Kur'an-ı Kerim bunlara çok vela. Kulli hellâhim meynhem mazim meşşâfiye Böyle laf ayıplayanlar, şeyedenler, kuda boylatanlar, göz kırplatanlar birbirine ne işmal edenler adamı bozmak için yani. ya. Dal, den çıkar, kom, kom. Yani dediğin amir, iman edenler, den çıkar, kom, kom. Sakın bir topluluğu, bir toplulukla biri biriyle alay etmesin. Mesela o ayette kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin diyor Kocalat Suresi. İşte bunlar neredeyse 70 günahda gelecek. E, Burada tabii ayette de yapılmasın dengiyle göre büyük günah giriyor anlaşılıyor. Bize isimlendiriyor. Bela bela iman. Lakaplarla atışmayın diyor. Lakaplarla atışmayın, lakap takmayın. Şimdi cübbe Ahmet cübbe lakaptır. Ama ben buradan memnunum diye yani bunda günah var mı? Yok, ama şimdi adamlar böyle istemediği lakaplar takıyorlar, sonra onu yayı yolar ediyorlar. Bilmem efendim eşek abi öküz bilmem ne olmaz yani. İnsanlar istemediğiyle kaplan insanlara bahsedeler ama öyle de bir işe ayi bilmem kim falan öyle de bir yerleşiyor ki adam onu demedi bir de anlaşılmıyor. Ama onu takan işte yandı ona ona takar ha azabı takacaklar halkları takacaklar bota. Bizlerizin bu çok badegi ma Bak baksın ayetin sonunda bak dalga geçmeyin tamam es davulu öyle geliyor.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 Kötü lakab takarsan diyor, Allah'a inanan bundan sonra, iman başkundan sonra taktığın o kötü lakab ne kötü bir anılmadın diyor. Hiç Allah peygambere inananı yapacağı iş midir? İnanan bir insana yapılacak iş midir diyor. Yani iki taraf. Bir de baksana Ömer'le medyip evlademuz zalimur. Kim tevbe etmezse diyor, zalimleri ta kendilerini. Allah bu kadar bu dalga geçme, lakap takma içine ciddiyet hapsetiyor Rabbim Celle Celaluhu. Ama tabii bazıları ola kabları yutmuyorlar. On sonra kendine göre adam ola kaba alıyor, yerini alıyor ama yeme göre kullanıyor yani. Bizim Allah'tan öyle değil ama <gülüyor> kanuni devrimi bir, bir paşa var, öküz dişe paşa ne içen? <gülüyor> öküz meyve <Mehmet> paşası. <gülüyor> yani canısı da var ha, he? <gülüyor> he öküz Mehmet Paşa paşası. Duydum da canısı duymadım şimdi. <gülüyor> ama nasılsın bu barakadan? İleri adamın işten işte tam burda. Şey. de bilmiyorum yani şimdi de. E bir şeyde harpte demişler neyse çadırın içindeymişler. Hakikaten ne bir öküz gelmiş. Mööö falan bağırıyor. Bütün ortada paşalar ağalar da var. Toplantıda da şey harp divanı var. He çükürme başkası adamın lakamı diye. Sen Seninle niye anlaşıyor falan diye. Gibi bir duruma dönmüş yani. Paşanın da moralik olurmuş kapatlar. Fakat tabii uyanık adam yani. Hemen koluyu çevirmiş bunların üzerinde döndürmüş. Yani onlar da konuşamıyorlar orada tam ileri gelen biri olduğun için ama hareket tarzında dalga geçmeye dönmüş iş. Orada hemen demiş ki, yahu demiş, mübarek hayvan demiş ya, bana demiş laf atıyor falan demiş şimdi, Anlıyor anlıyorsun bunlar da bu, Allah Allah, bir dalga geçiyor, da mevzu daha da üzerine çekiyor zannetmişler. Halbuki demiş ki, yahu demiş, hadi biz öküzün, kimiz anlaşıyorda bu kadar eşeğin içinde yazık sana demiş ya, <gülüyor> <gülüyor> öküzün de demiş, şey bozuldu morali demiş yani. <gülüyor> Yani herkes dengile gire demiş yani. <gülüyor> bu ayarsız oldu demiş yani. <gülüyor> Öküz bana ne diyor demiş ya Ya ne sen onu çevirsin oradan onun üstüne atar. Ama nereye kadar yani? Şimdi her yerde bir lakak kapıcılık adamla dalga geçirince bu günah devam eder. Devam eder. Şirkten sonra ne getirdi? Dalga geçme Üçüncü ne getirdi? Ve ekle maliyetin yetim balı yeme Bunlar büyük günahlarlandı. Allah muhafazı edesin. Bizi kral bu dalga geçme işi fazla alakadar ediyor. Bu aralar, bu şeyler çoğaldı. Herkes birbiriyle. E, İş kefes çokta bir şey çıkıyor. Çıkışında bir şey çıkıyor. Bitmez. Şunu hemen herkes paylaşıyor. Mesaj atıyor. Bak paylaşan da aynı büyük günahı gire. Mesaj atan da aynı büyük günahı gire. Bir günahı yaymak aynı günah. Ben bir şey yapmadım ki mesaj yaptım. E Mesela yaptın orada konu açtın. O adam orada, orada onu konuşuyor. Bu sefer yayıyorsun. Günahı yaymak günahdır ya. Yani böyle şeyler yapma. Biz bizim Facebook'ta bizim şey koyuyoruz. Hoca gitti falan mezarı ziyaret etti. Almanın paylaşın. O ne böyle ona gül bir olar ki. E ne yapayım <gülüyor> <abi> seni güldüreceğim? <gülüyor> şey mi çevireceğim? Fıkra hikaye mi anlatacağım sana ya? Ama Hübbeli Ahmet Hoca kuruldu biliyorsunuz. Güzel de sayısı da arttı. Kaça çıktı? İki yüz yüz binlere gitti. Gece haftalık ulaşım 500 bin'e gitti. Haftalık ulaşım. İnsanlara ulaşın yani. Ha biz de biraz ilgilenelim. Biraz yani önemli konulardan bilgi paylaşalım. Oradan oraya yayılsın. Ama siz sadece internet alın. Facebook'a bakın. Demiyorum ha. Alanlara diyorum. Almayanlar bu işten sebep almaz. Elinizde bomba gibi. Hiç iyi bir şey değil bunlar. Ama ne yapalım? Biz hep Onlara diyorum İyi şeyleri paylaşıyorsan, madem bu işi yapıyorsun, iyi şeyleri paylaş. Evet, Bursa'da sohbet var. E, Cumartesi günü. Arsana Vazı'ndan sonra Bursa'da sohbet var, e, onu paylaş. Mesela şu var, şu var, şu bilgi var, var olur. Ama böyle bir güldüreyim derken, insanlara hakaret içeren, maskaralık, çağırsız değil. Ebud Derda'ın buyurur: İyyakum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 kendi uykuda da olsa o yetimin gözyaşıyla o mazlumun bedduası uyumaz yani. Onlar gezip dolaşarak hızla, süratle hedefe ulaşırlar. Çok önemli bir şey. Yani ne diyor şu, ulema daimullah ee, ile terebi diye soru geliyor da sen uyuyorsun ee, zalimlik yapıyorsun mazlumdan beddua alıyorsun ondan sonra e, mazlum uyanıktır yedü aleyke ve aynullahi de İnsanlara insanlara zulmediyorsun ve mazlumumun tebi zulme uğramış insan sıkıntıdan uyanık duruyor. <gülüyor> o uyuyor ama Allah Teala da uyanık olur. de uyumuyor o zaman ne oluyor? Uy uyumayan var O uyuyamayan Mazlumun betoasına karşılık duruyor. Ne iş nice insanlar böyle ahaldiler, betoallar, helal oldular. Ne kadar güçleri, ne kadar zenginler battılar, ne kadar güç sahipleri helal oldular. E, ne tırannlar ne karnımlar ne şartlarla hep mazlumlardan alınan ahlamlar beddualarla 100 sene de 200 sene de sürse şirkle bile düzen yaşar, zulümle yaşamaz. Sonunda zulüm içeren düzenler yıkılacaktır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 Enes radıyallahu aleyhi vatiha hadis-i şerif'te geçen oyunda bir derste geçmişti, bu biraz farklı bir laflıdır. Hidâbeke'l yetim fil-ar, bir yetim ağladığı zaman, Yaqullâhu teâlâ li melâketi. Allah-u meleklerine sorar. Membeke'at niyâbel yetim. Benim bu yetim kurumu kim ağlattı? Enes'in yıkayyem cebâ fi tu'a. Onun babasını toprakta kaybeden benim. Yani ben öldürdüm, onu ben yetim bıraktım. Bıraktırdım. O zaman sahabi de benim bu bana yapılmış oluyor melekler derler subhaneke la ilmen la illa ma ailem fela nekentil hakim hayim. seni tercih ederiz bizim senin öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur hakim de hakim ancak sensin yani bilmiyoruz derler fekulullahu teala Allah teala buyurur <gülüyor> in yusidukum ya melaketi men eskenehu li rubai feyni lamin li rubau men eskekehu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 işte yetimin darına yetişmek, dulun, miskinin, fakirin darına kavuşmak, evet. hastadır, sancısı var, arası var, onu doktora götürmek, ona ilaç almak, böyle şeyler. Bazı gene nafile ibadetten bile nedir? Eftaldir. Gece doktor Akif Bey, soyadını unuttun neydi? Feyzoğlu. Feyzoğlu. Hoca efendi, yani doktor, büyük bir doktor, yaşlı da biraz. Mehmet Saad Koltuğu Hazretleri'yle, kalma yani onun şeyde kemahatinde. Onlar hastalık yani. Mübarek baktım. Konuşkan da bizler. Allah hayırlısı övür versin. Işte, muhtaçlarla uğraşıyorum diyor. Hastaneler, tüm hastanelerin başında falan çok yetkili de biri gibi anladım. Ee, bizi de dinliyoruz sohbetleri. Mehmet Zahid Efendi'den beri diyor senin şeyini anlıyorum diyor. Onu anlarsa diyor, konuştuğunu da senin konuştuğunu anlıyorum diyor. Yani o sohbet o usul ya hat dili meselesi de e, bize de iftifat etti. Ne dedi? Dedi ki ben Mehmet Zahid Efendi o zaman dedi tabi dedi e, nafileler iştah kuruştuk diye ki tam tabi tarikata yeni girmişiz ki. Öyle mi ibadete yüklenmişiz ki diyor yanında biri mi ağlamış ömür mü ölmüş hiç görmüyoruz diyor yani. Tabii Mehmet Saad Kortman dedi. Tabii doğrusu hadislerinden gelen şey aynı. Dedi ki bir de, bir evladım bir Müslümanın ihtiyacını görmek nafile ibadetten eftendir. Bunu diyor, duyunca diyor yine nafileyi bırakmayın. Yani abdest, şükrü, iştah, kurşluk, namaz, ibadet bırakmayın. Ama bir Müslümanın işini görmekle karşılaşırsa neyi tercih edin? Nafileler için konuşuyor. Fars için olmaz. E ben doktora merkezi iyiliğine bakıyorum. Namaz kılmasam da olur. Öyle bir zıvana yok öyle. O uydurma. O farzaire Allah'ın hakkı. Ama nafile ibadettense Müslüman'ın ihtiyacını görmek peşten. Ya, ya buru hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 gün itikaf yapmak, Ramazan'da 10 gün itikaf yapmak son 10 günde. Her bir gün için cehennemle adamın olsa ne açılır? 70 senelik kendine kaçıyor, uçurum yani cehenneme hiç uğramasın diye. 70 senede geçilemiyor, öyle kendine kaçıyor. Her gün itikam. Ama ben kabahatli bir Müslüman, bir Müslüman kardeşin işini görmek, ağırsını dinlemek, sancısın merhem olmak, borcunu ödemesine yardımcı olmak, bir ilen kavga를 barıştırmak, karı koca arasında bir sulh olmak, neye yani bir Müslümanın işi düştüğü maddi manevi. Bunu görmek için çalışmak ve mesai harcamak ve adım atmak, yürümek, gitmek için biraz daha kolay. Celebi olabilir oluyor. De. Mesela bu aletler olmadığından kalkıyorsun gidiyorsun. ondan öpürle nasıl konuşacaksın o zamanlar? Bir Müslüman işini görmek için. Yürüse diyor. Kâine'l-i ukayra min-i itikâbi fîme Benim şu mescidimde raza-i mutağa raza On gün değil diyor. 10 sene itikaf yapmasından daha kayınlıdır diyor ya. Bir Müslümanın işini görmek. Bak ne diyor? Rıza için Yetimi sutturursa diyor. Ben onu razı edeceğim sözleri. Diyor. İşte demek ki orada ne yapmak lazım? Bir derdi ilaç olmak lazım. Bir Müslüman bir işe yarayacak ya. Yani. O ağlıyor duymayın. Onun başına ne gelmiş sormayın. Sorarsa Müslüman kalır. Ondan sonra para vermem icap eder. Yok adamı alt peşine götürmek icap olur.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 Sen de derdin bana eder ama bilmeyin beni katmayın, beni kaçtırmayın. Ya olur mu ya Müslümansın ya? Allah razı olsun, benim işimi gör, bir hacetini gör. Ama mesele nedir? Benim rızam için yetimi susturan, yetimi nasıl susturacak? Ağzına bant <gülüyor> çekerek değil ki. Ağzına bant çekerek değil ki. İşini göreceksin daha, ne derdi varsa onun, razı edeceksin ya. Ya bu sadece yetimçi değil bu kadar Müslüman var. Allah için üzerimizde birbirine haklarımız var. Evet. Onun için alimler de buyurmuşlar gibi o merhametli baba gibi o. Allah Teala ne buyuruyor bu meseleler hakkında? Benim yetimim yok. Efendim. Evet. Yakınımın yetimi yok. Olabilir. Ama Sen düşün. Kendi ardına yetim bıraksaydın. Zürriyet bıraksaydın, zayıf olsalardı, aciz, fakir olsalardı, muhtaç olsalardı, yaşları erişmemiş olsalardı, sen onlar benim ardımdan ne olurlar diye endişelenir miydin? Endişelenirsen Müslümanın çocuğu içinde endişelenmiyor Allah. Kardeşsin ya, Müslümansın ya. Niye sen kendine düştüyorsun benim çocuğumu, el arın çocuğunu düşünmüyorsun ya? Allah'tan korksunlar. Böyle, doğru düzgün konuşsunlar bakımıyla oldukları yetimler hakkında Kendi çocuklarına gösterdikleri hassasiyetleri aynen göstersinler Ve çocuklarına yavrucuğum diye hitap ettikleri gibi yetimede tatlı dille konuşsunlar Düzgün konuşsunlar Arapçası yani ya güney ye ey yavrucuğum oğulcuğum evlatçığım gibi Hatta kendi çocuğuna bile insan nazı geçer Şşt falan der, oğul der. Ne yapıyorsun der falan der. Lan da der de şimdi gelin ya. Lan da diyor ya. E ama yetime ne yapsınlar? Daha hassas olsunlar. Çünkü bu senin çocuğun değil yani. Babası toprağın altında. Da. O Kendi çocuğuna yaptığın hareketten çok daha nazik pekibar davranmakta. Nerede? İnşallah olur. Allah Teala tabii. Yetim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 kendi çocuğuna acıdığı gibi yetime merhamet gösterme meselesidir. İkincisi kendi çocuğunu koruduğu gibi ve ona terbiye verdiği gibi yetime de koruyup koruyup terbiye vermelidir. Hah, siz artık kendi çocuğuna terbiye veren kalmadır ki yetime nereden terbiye verecek ya? Yani. Ama acayip bir şey. Bakıyorsun yetim güne çok terbiye ediyor. Benim çocukların o babalı çok şımarık geçiyor. O da nedendir? Tabii ki o babasız olmanın getirdiği bir, boyun küçüklüğünün verdiği bir terbiyedir o. Yani Allah'tan gelen bir histir o. Hani yetim büyüyenler bakıyorsunuz daha başarılı, hayatta daha muvaffak ve daha insan içinde efendim, kariyer sahibidir. Öyle görüyorum yani bilmiyoruz. Ana babalılara bakıyorsun yani, o da, nasıl olsa baban bak. Allah. Ters. Üçüncü süredir, nispetinde yetimin malının zayi olmaması o da yetmez. E mümkün mertebe onun çoğalması. Yani işte kar ettirilmesi ve korunması malının ona buluğa erdiğinde, aklı teslim edilmen durumunda fazlasıyla yani babasından kalandan daha yerde üretilerek, üretilerek fazlaca verilmesi. Bu da onun hakkıdır. Böylece nereye geldik efendim? 51. fazla geldik. Allah nasip ederse inşallah.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 Yetime merhametli baba gibi, bunlara şefkatli koca gibi o. Bu yetimle dul meselesi de ekseri bir arada zikredilir Hadislerde i şeriflerde. es sâhâlel el vel mîs ne diyor? Fakir fukaranın, bir dulların zinaya düşmemesi için. Yabancı erkeklere muhtaç olmaması için. Tabi bu dul olduğuna göre de yetimi de var, olmuş oluyor. Ona da bakması için. Hep bunlar paralel gayret gösterip yani hayır yapanlar ne gibidir Allah yolunda cihada çıkan gibidir. Hatta Bukhari hadisinde deki sahih lahufturul kelkaim lahuftur hiç oruç açmadan sıralı oruç tutan yani istara akşam etmeyen değil her gün oruç tutan gibidir ve gece hiç uyumadan sıralı teyjür kılan gibidir. Ya yani adam orada bir hayır yapıyor yatıyor öbür orada sabah kadar rekat kılıcı. Ama kum hakkı rahat etmediğinden kaybediyor. Tehcikleri falan da hat sahipleri gidiyor yani. Vurdu işler böyle. Ama ne yapayım? Ne yap? Hem tehcikini kıl, hem fakire bak, hem yetime kula. Şefkatli ol, merhametli ol. Evet. <Gülüyor> Mesela burada da bir hadis edip gelmiş, acayip bir şey. Demin dediğine döndü şimdi. Müslüman ne geçiyor Ya bazen inyava çok zayıfım, tam benlik. Ey Abu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Yani Abu Zer Hazretleri diyor ki, ben seniz yaratılış itibariyle zayıf bünyeli, ben de öyleyim mesela, ben sert değil, mesela. Yani dayanıksız diye. Ben kendim için ne seviyorsam senin içinde olucak. Her Müslüman öyle olması lazım değil. Müslüman kardeşin için kendin için ne seviyorsan onu sevecektir. Ne? Demiş ona bak dikkat et. La teemmeranne. Te La teemmeranne. Halefneyn vela teleyenne. maliyeti. İki kişi bile olsa diyor onların yönetimini üstlenme. İki kişinin bile yönetimini üstlen. Elhamdülillah ben tek başıma rahat var. Ne amirin ne mevhulun. Rahatım bak. Bir iki kişi bile yani yönettiğim adam var bu yok. Zaten iki keşiği versen gidemez. O zaman yönettiğim adam da beni yönetme. <gülüyor> bir de baktım gemi gitmiş. Suda <gülüyor> bak Ya ne oluyoruz gemi ne? 20 kişi var gemi baktım ya. Neden? Yönetemez. İki kişiye bile anin olma. Benim de huyum değil yani. Yönet, yönetemem yani. Ha bir de ne yapma Demiş, Yetim malını üstelik de yönetmeye kalkmadık. E tabii şimdi herkese böyle yaparsa da yetim bir balık ortada kalır o da ayrı bir şey. Ama sorumluluktan kaçanlar bakımından önemli meseleler bunlar. Evet bu hadis de burada geldi yetim ocak patlayan helal eden günahlar. Birincisi neymiş? Şirk. E Şirk günler. İkincisi sihr o. Büyü yapmak. Üçüncü kat bilmesi de karar olayla Haksız yere adam öldürmek. Yani şeratın cezası yokken onu da bir devlet işi. ve bir riba, faiz yemekler var burada. Bek maliyeti yetim malı yemek de varmış orada. O yedi gün içinde yetim malı da varmış. Ne, ne? kadar büyük. En baştaki cildeye girmiş ya. Yani. İlk yedini de bir şirki çıkarsan altı. gelmiş. Evet. Orada tabii bir de namus tükkanlar var. Ne oluyor o zaman? Bir, iki, büyü var. 2 üç, dört, beş. Burada beşi saydık. İki denedir, ökazın mühsana, namuslu erkeklere, kadınlara iftira yapmak. Bir tane kaldı, <gülüyor> vebzevedi yılı cihatta halpten kaçmak. Kedi oldu ya. Bunlar ocak patramı yok. Ama ne diyoruz ise, bir adam tabii pişman olarak, dönüş yaparak, Allah'a sığınarak, üç kere dese ne dese? Estağfirullahel <gülüyor> azîmelladî. La ilâhe illallah, el hayy el yûme ve-ed-hûmü mühim olan manayı bilmek, mühim olan Allah'tan af istiyorum, ona tövbe ediyorum derken hakikaten pişmanlık çekmek, bir daha yapmamaya tabii karar vermek ve manayı düşünmek. Yoksa tabii namazlardan sonra da estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah böyle dildeki lak laka kabileler olmayacak. Böyle olursa, üç kere istihbar ederse ne oluyor? Ne oluyor? Vaparullahü Vüdünüm ve kullar Allah Teala onun ne yapar bütün günahlarını affeder bütün günahlarını şimdi burada demin dedik ki 5 vakit namaz araları siler falan anlattığım hadiste bile büyüklerden sakınılır savıyor. Burdan ne diyor? Bak şimdi bu işte be. bak da geleceğe. Reinkarifah ve hattan İşte Resulullah böyle bir şey. Sallallahu aleyhi hadislerin hepsine bakacaksın, bir şey yakalarsın. Harpten kaç demedik ha. <gülüyor> Allah Allah yine ters anlıyor ya. Ya var ya günah yapmaz ama şu estağfurullah'ın büyüklüğüne <gülüyor> bak ya. Ama tabii ki e, istiğfar işaretlerle çok bu numarikleri hepsinde yazdık ama mühim olan ne demek? Pişman olduk bir daha yapmama karar verdin. Allah kapısını açık tutuyor. Onu da bak istiyorum. Celle şahı Ve celle gelaluhu. Bir hakime rivadettiği bir hadis var. Onu da okuyalım. Erba'un hakkün alellâh. La gülavul cennet ve la gülavul ilmâ. Dört kişiyi cennete sokmamak ve cennet nimetlerinden tattırmamak Allah üzerine borçtur ve haktır. Hazreti Senete sokmayacağım diyor. Nimetini tattırmayacağım. Hakkım olsun diyor. Allah. Şimdi işte benim dememem diyor. De, Rabbimizin hakkı bu ya. Kim iç bu? Müdmül kâr. içki içmeye devam eden. Yani tevbesi gören. Allah bu içki işi alem bir alem. Şey yani. Ama tabi tövbe ederse kabul olur. Tövbe etmeden ölse de. Kafir olur mu? Haram olduğunu biliyorsa kafir. Olmaz. Olmaz. Ama cennete girmesi bayağı... Ama şimdi kafir olmadan da öldüyse, imanını kurtardıysa sonu mutlaka cennete gider mi? Gider. Anladın mı? Ama girse bile tövbe etmediği için cennet şarabından içebilir mi? He? İçemez. Orada da öyle bir fark var. Tövbe etseydi cennet şarabı içer. Tövbesi ölürse cennete girse bile sonunda. Girse bile beken girecek imanlı ölen herkes sonunda girecek. Ama cennet şarabı içemez Daha kümün rivah vaydi yenler. Allah Allah. Vasiyenin yatacak yeri yok denir ya. Rahibin maliyeti bir de ya. Yetim malını haksız yere yiyenler. Yani haksızca gece de demin anlattığımız şekillerde çalıştırmak için baştan. Yetim malı yiyenler Böyle akülü valide ana babasına isyan eder. Bu ana babadan rızalık almadan yani onların meşru isteklerini yerine getirmeyen adamın da durumu hakik Allah Teala ölmeden düzenmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Ama ne yapayım? Anam babam öldü. Ben rızalık alamadım. Şimdi ben cehennem gitmeyeyim. Sen ne yapacaksın? Cuma günleri mezarlarını ziyaret edeceksin. Kur'an kebdok'u hediye edeceksin. Sadaka verip hediye edeceksin. Su hayır yapıp mesela hayır yapıp ruhlarına sevabını hediye edeceksin. İki rekat namaz kılıp sevabını günlük hediye edeceksin. Onların dostlarıyla İyi geçineceksin. Ana baba dostları bulup işte onlara iyi geçeceksin falan. Yine de bir kapı var. Evet. Birçok hadis-i şerifler. Kıyamet günü Allah katında kebainin ekleri. Ne demek kebainin ekleri? <gülüyor> en büyük İbn-i Hikban hadisinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i Hazm ile Yemen ehliye göndermiş bu mektubu. Yemenlilere gönderdiği vali ile beraber yazdığı mektubunda sallallahu aleyhi ve sellem ve nek kabar la Allah koşmak hak haksız yere imanlı bir cana kıymak ve günü Allah yolunda cihattan kaçmak ana babaya karşı gelmek oran ölümü husna namuslu kadına erkeğe iftira yapmak büyücülük öğrenmek yapmayı hiç sorma öğrenmek bile verü riba faiz yemek ve maliyetin yetim malı yemek ve Mu'ya'la yani hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Yübü azriyevmel kıyameti Kavmum fi kuburin Te'etcegü efba'un ne'ara Kıyamet günü kabirlerinden bir takımlar çıkacak ağızlarından ateş çıkıyor. Böyle soluyorlar ateş, hep ateş. Dediler kimdir ya Allah? E bu ayeti okudun. Görmüyor musun Allah ne buyuruyor? Yetim malı yiyenler? Ateş yiyorlar. Evet. Miras hadisinde Müslim-i Şerif'te geçiyor. <gülüyor> bir ricale birden diyor Miraç gecesi karşıma bir adamlar çıktı. Onların başına bir adamlar yani melekler görevlendirilmiş. Yaqule çenelerini böyle açıyorlar. Ve garune Başka birileri de ateşten kayalar getiriyorlar. Kaya ateş. Kaya böyle kocaman kaya kıpkızı yanıyor. Adamın ağzı ne kadar Açıyorlar ki Allah Allah. Otomobiller ateşten kaygıtıyor. Bak, 100'e 1045 olarak içine atıyorlar. Ve teknolojinin inadı o içerisini patlatıyor, makamından çıkıyor kaya. Bu nasıl bir şeydir ya? Adamın kaportası adam hala sağlamıyor yani. Neden? Çünkü cehennemde yananların cesetleri çok büyük oluyor. Onu anladığın zaman bunu anlarsın yani. Allah'ım ya Rabbi. Kimler bunları ezip biri sorar?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 Ben yetim, kefele yetimen lehu, zü karabedinev la karabetelehu, fe nehu fil cennet kaateyni, akrabası olsun olmasın bir yetimin bakımını üstlenenle cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. Yani usturan iki tarafı kesiyor, kazanma tarafı da çok güçlü, kaybetmede de çok tehlikesi var ama yetim bakanlığa müjde çoktur. Ve mesaa ila selatü bena tövbül cennetü ve kane ukezin mücadiselle sahimen kaima. Üç kız bakan, üç kız çocuğunun namusuyla bakan yani muhtaç olmasın oraya buraya tabii ki kızların çalışması erkekler için de uygun değil. Hatta caiz bile değil. Evet, erkeklerin içine karışması caiz değil. Hangi ortamda olması olsun. Yani Kur'an okumak için bile olsa kız çocuğu erkeklerle karışık Kur'an bile okuyamaz. Kur'an bile okuyamaz. İlerisini sen anla. Kur'an bile okuyamaz. Kız çocuğu. Yedi yaşından sonra. Yedi yaşdan aşağıda iri yarışsa yine olmaz. Yedi yaşından sonra çocuk Kur'an bile okuyamaz erkeklerle beraber. Dikkat etmek lazım bu işte. Yani üst kızı bakarsa ne demek? İşte erkeklere muhtaç etmeden, ortamlara muhtaç etmeden, evinde, ocağında namusuyla bakar, büyütürsen, o cennettedir diyor. Ve Allah yolunda cihad eden, hem de cihada çıkmış, Gazaya çıkmış, hem de gece teheccülü bırakmıyor, hem de güldüzle oruç tutuyor. Bir adam Allah yolunda çıkayla çıksa, o zamanki şartlarla düşünün. Geve yok, çok yaya, çöz sıcağında. Hem de oruç tutuyor, hem de gece de o yorgun, gündüz gitmiş, yürümüş, harbetmiş, Gece de teheccüde kalkmış. Bu adam ne sevab alırsa, üç kız, bakan, ay sevabı alır. Elhamdülillah. Bende de elhamdülillah bu müjde olur inşallah. Evet. ...üç tane yetim bakan... Evet, ...üç tane yetim bakan İbn-i hadisinde geçiyor... ...bu da ayrı bir müjdedir... ...gece sabaha kadar geye çıktılar... ...güldür akşama kadar oruç tutar... ...Allah yolunda cihanda çıkan... ...ne kazanıyorsa... ...üç yetim bakan aynı müjdeye nail... ...olur... ...ama tabii evler biraz... ...sorunlu... ...e bir de büyünce erkekse senin kız çocuğun olursa... ...kız çocuğuysa erkek <gülüyor> senin çocuğun olacak... ...veya sen erkek olarak... ...kız çocuğu yetim büyüyse... Evlerde büyütme işte biraz da ne var? Haremlik selamlık meselelerinde de önem var. Ondan dolayı yani bazı yetim yurtlarında da bakan onun parasını verse mesela ihtiyaçların görülmesi o da bakma şeyine girer mi? Girer. E girer. Tabii. Evet. Tirmici hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Ben kabada yediğimin beyni Müslüman ile ila ve şerabi edgale allahu cennete el illa en ya'vene nem ve la Şu hadise bak ya. İki Müslümandan doğmuş. Herkes o bir araba doğuyor işte. Bir yetimi alıp yemeğine içmeğine sofrasına katarsa mutlaka diyor Allah onu kesinlikle cennete girdirecek. Ancak affolmayacak bir günah yaptıysa müslah. Affolmayacak günah ne? He? Şirkten başka var olmayacak günah. İşlemediyse mutlaka zembe Çok acayip bir müjde ya. Yani ne kı havasa demektir bu yani? Bu ne gün <gülüyor> havasa demektir yani? Hatta istagni yani cennet ona vazif boğuyor. Vazif boğ onu demek ya. Ebu bu yargı bir hadis-i diyor. En evverme ye hababel cennet. Allah Allah. Bu hadisi biletim bu ilasını yeni görüyoruz. Cennetin kapısını ilk çalacak ve açacak benim. Kim bu? <gülüyor> Muhammed Mustafa <gülüyor> <olsun, gülüyor> Ben aleyhi ve sellem. İllâ ennî evamlâ ezr-i duvâ edin. Ama diyor tam kapıyı açarken ilk peygamberler sırada ya. Peygamberler kuru. E neye verme istedir ki Kapıyı çalam et. Bekçilice kipsi. Melekte el de febul Muhammedun sallallahu aleyhi. Bekul mü gördünce öyle abdihâle haddikâbi? Ben de seninle emri olmuştum, senden evvel şey kipsiyi açamam diyor. Bekçi öyle açıyor. Bir de baktım diyor, bir kadın beni geçmeye davranıyor. Bir kadın ya, bir kadın beni geçmeye davranıyordur ya. Allah Allah. Ve hulmane ki, ve hulmane ki. Ya hayır sen ciddi. Çok teneştü söylüyor ya. Bütün millet yıkılıyor oradanın cennetin kapısı gider. Peygamberler kapıda ya. Sen kimsin, sana ne oldu? Allah. Ben diyor yetimler bakmış büyütmüş, oturmuş. Oturmuş, dikkat et oturmuş. Dolaşmamıştır dolay sokaklarda, çarçılarda. Namusuyo oturmuş. Namehrem görmemiş. Namehreme görünmemiş. Oturmak önemli kadın için. Fır fır fır fır gecen kadınlar bu müjdeyi alamazlar. Sana cami bile vaziletli değil. <gülüyor> Evinin en uçura köşesindeki namazın. Kabe de kıldığında neftaldir. Kabe de kıldığında neftaldir kadının. Fitnedir kadının çıkması dolaşması. Fesattır. Kadınların toparlanması lazım. Onu dolanıp duruyorlar. Ben diyorum yetimlerimi büyütmek için oturmuş kadın. Ha oturmuş bu kadın. Yani tabii ki baktım demek hiç evden çıkmadım demek değil. Ama ne demek? Sakındım, korundum. Şerefimi muhafaza ettim, namusumu muhafaza ettim. Ama ne zor iş yani bir kadın için yetimleri bakmak. Kim bilir ne zorluklarla biliyorsunuz evlerde övgüler yapıyorlar, bir şeyler topluyorlar, şeyler ediyorlar. Erkeklerle muhatap olmadan böyle çocuk çocuk bakıyorlar, yetim bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ben, benimle yarışıyor diyor ya. Allah Allah! Bunlar büyük bir şey bunlar. Evet. Taberani rivayet ediyor, raviyle bir diyor yani. Güvenilir rivayetçilerden gelmiş hadis. وَالَّذِي بَعْزَنِي بِالْحَقْ ''Beni hak ile gönderen Allah hakkı için'' yemin ederim. لَاوْا حَدِبُ اللّٰهُ مَا الْقِيَامَةُ مَا Kıyamet günü Allah, Yetime merhametli davranana azap etmeyecek. Rehanel <gülüyor> yetime yumuşak konuşana azap etmeyecek. Velahime lütbe olan onun zayıflığına, güçsüzlüğüne, acıyana. Ve lemitaba ala jayin fadlimatallah. Bir de yetime merhametli yumuşaklığı bir de yanları olacak. Kendisine verilen nimetler sebebiyle komşusuna karşı, yakınlarına karşı da hava atmamış olacak. Yani kibir hava atlayacak Böyle bir kula Rabbim azap yapmayacak. mesela hadis'te <gülüyor> yetim. Yetimin başını sıvazlayan kişiyi de Eğer Allah için yaptıysa O başını sıvazlamakta bile ne var? Niye? Niye? Niye? Kokuyu bile sürerken Allah için sürmek Niye? Ahirete mis gibi kokarın. Gelir. Eğer millet iyi kokusu, koku ödesin diye sürerse... ahireteleş gibi gelecek. Her şey niyet. Şu İslam tümü niyet. Evet. Kendimin başına Allah için sual varsa... ...kâne <gülüyor> dökü kubi şa'rı adın mabak aleyhâ yeduhu. Hasenat. Elinin uğradığı her kıl başına... ...sevaplar yazılacak. Bu kadar... ...önemlidir. Evet.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 E, bu rivayetlere göre mesela ne olmuş diyor ki, bir yetim, miskin, oruçlu, aç, gelmiş, kendisi de ailesiyle bir konu kesmişler, yemişler, artık nereden farkında mı olmadılarsa neyse ona bir yedirmemişler. Bu yüzden Allahü Teala sonradan Yakup Aleyhisselam diyor ki, ben yetimleri ve miskinleri yani fakirleri sevdiğim kadar yarattıklarım içinde kimseyi sevmiyorum.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 ama ne kadar pahalı yapalım görüyor musun 40 senelik bir sorunlar çıktı ya yani yetim hakkı, fakir, miskin dilenci dersi hemen yani. Hazreti Emre'nin usulde ya. şüphelenirsen az ver şüphelenmezsen çok şüphelenirsen az ver diyor kol veriyor ya, olma yok Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bizim hareketlerimiz <gülüyor> ve İslam'a uygun olmuyor bundan dolayıdır ki Efendim, Allah için fakirlere bakarsak iyilik yaparsak ondan sonra yetimlere acırsak Rabbimizin imtihanlarını kazanırız inşallah Rahman. bütün belalar da bize açılır burada bir uzun kısada var vakitler çok geçmez yatsın ağzı kılacağız abdestlerini de tutmaz ondan sonra hoca dersin iki köşke bir ağaca patladı bana ondan sonra uzattın uzattın beni abdest tutmadı dersin Beni de sebep gösterirsin sonra. Onun için bu kadar aktifa edeyim. E, o kıssaya da bir bakayım. Eğer şeyse, yani çok önemliye benziyor ama uzun bir kıssadır. Arapça uzun, ben anlatamam. Bir dahaki derste de hakkınızı arayın. Bence bunu kaybetmeyin de inşallah. Evet. Şimdi kardeşlerimiz, e, Lanemül dergisi çıktı. Bilmiyorum aldınız, almadınız. Çok güzel amel edilecek işler var. Desteğinizi bekliyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Alın. Dağıtın, okuyun, okutun. Çok güzel yazılar var. Hangisini söyleyeyim? Yani geçen derste anlatma çalıştım, ilimlerde doldurdum. Amma bela Özellikle dualar ve zikirlerde ne yazdım? Farklı bir şey yazdım. Ne yazdım? Söyle <gülüyor> bakayım. <gülüyor> He? <gülüyor> Biz maazam yazdım. O maazam nerede var? Sizin bulabileceğiniz bir kitapta? Yok. Yok. 30 sene dolaşmış onu öğrenmek için evriya Allah'tan. 30 sene malımı, canımı diye heyderek dolaştım dolaştım bir evliyada buldum diyor. Çok önemli bir iş mağazamdır. Bunda daha birçok dualar var, birçok zikirler var. Efendim, çok. Mesela cenaze görenin okuyacağı dual. Ya o demedi bana ne bunda? E cenaze arabası yolda geçiyor. Üzerinde de tabut dolu. Adamlar geçiyor. Ne okuyacağım? Ne okuyacağım? O tamam, on zaten övüzün. Sübhanel hayledi, la yamur. Elriya Allah'tan birisi vefat ediyor, onu başka bir zat görüyor, diyor ahirette durumun nedir? Diyor ki af oldum, kurtuldum. Diyor maşallah sen alimdin, fazladın, şudun, buyurun. Diyor ki onlardan kurtulmadım ya diyor. Bir cenaze gördüğümde bu tesbih okumuştum, sırf ondan af oldun. Yani öyle af olmak için git cenaze geçen yerlere hususü. Sübhanel hayırle zilayet ol. Uğurla gitsin. Sübhanel hayırle zilayet ol. Hiç ölmeyen biri tesbih eder. Rabbimde bayılıyor buna ya. Adam ölme. Rabbim de, de gelirmiş adamı öldürmüş. Sen de Rabbine diyorsun ki hiç ölmeyen biri tesbih eder. Sensin Allah'ım sensin. Diyorsun. Rabbim de dedi hadi seni affettin bu işi fark ettin sen. Öldürür oradan Allah Allah. Niye ölmüş Eceba? Kaç yaşındaydı? Bilmem kanser miyim diye. Huzur, huzur huzur. Adam ölmüştü adeta. Sübhane hayırlı Kaç Sayfa kaçta? 95'te. Şu dergide gibi bir dua bile ebedi kurtarır sizi be. Esas 95'lere var? 10 bin İsvi Şerif var. Bunun faziletlerini bir daha, daha yazacağım ama sizin İsvi Şerif'in başlayın. Allah'u hu. Allah'u Hüve, allahu hüve, nasıl okunuyor? Allahu hu, hu, melikul, semi'un, kadirul kerim, halihul, lazihul, alihul, mu'i'nun, sadi'u. Yüz on kere okudun mu gökyere inan Allah'a. Ama ihlas, ihlas, ihlas. Çok bir iş mağazam yazdım. Daha bir çok dualar yazdım, hiçbir şerefler yazdım. Vakit çok yetişmiyor. Ama esas siz kitaptaki, dergideki bütün ilimlerden istifade edersiniz. İnşallah urrahman. Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Bir de bunu tuttuklar. Bu hususta aniler bunu ben yazmışlar. Sünniler mi aşırı, Şiiler mi aşırı gidiyor? Bu mesele yazılmış. Efendim, Süt Bankası meselesi, bunu daha da irdeleyeceğiz. Bu Süt Bankası sıkıntılı bir iş değil mi? Çok sıkıntılı, bu yazılmış. 54 kardikincisi detaylı bir şekilde yazılmış. Dünya kadar dualar, zikiller, Esma-ı Üstad'dan Erba'yın İdrisiye'den maddi bütün sıkıntılar için şunlarla bir amel etse kurtulur, iflah olur. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Destek olun inşallah. Hayrınıza alın, dağıtın, ulaştırın, abone olun, abone yapın. Bu hizmeti yürütelim. Sıkıntılar açılsın inşallah. Urahman. Ondan sonra ilan edeceğim diğer uykusuz dediğim. Geçen 15 beş gün evvel Kapüstol'la ilgili Bir mesele anlattım size Önden kira alınmak caiz mi değil mi meselesi Onu anlayabildiğinizi bilmiyorum Anlattım O sözleşmeye de şu anda yansıdı Sözleşmeyle ilgili ben Diğer hoca efendilerle yani benim biliyorsunuz İrtibatlı olduk Müsaabettin Valla Hoca, Partikander Hoca İsmaila Fıkıh EYT ile iltibatımız var senelerdir Arkadaşımız var Onlarla da istişare yaptım ve sözleşmeyi onlara yolladım. Çünkü bazı itirazlar, bazı caizdir değildir gibi ihtilaflar duydu. Ben hapisteyken olmuş bu işler. Ben hapisten çıkmamı beklemişlerdi. Ben çıkınca dedim ki bu kadar Müslüman buradan tabii ki yer almıştır. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ben şimdi ticaret yönü bilmem yani şuradan al şuradan alma ben pazarlamacı değilim. Ama fetva yönünden soranlardan mesul oluruz fetva meselesinde. Bunu inceledik ki on anlattım. Son olarak bu sözleşme üzerine Gülpanay'a mesaj attılar bütün meseleler yazıldı bakıldı edildi ve bu sözleşme üzere efendim yapılan anlaşmalarla hiçbir sorun olmadı caizlik bakımından hiçbir müşküler sorun olmadı e, tespit edildi e, ben zaten evvelce de, de beyan ediyordum ama şu anda diğer hoca efendilerle de görüşmen neticesinde çıkan bu sözleşmeyle ilgili ben bunu artık madde madde baktım inceledim Hoca görüştüm? Hepsi şahitli, ispatlı. Bunda caiz değil denecek bir durum olmadığını onlar da beyan ettiler. Ben fetva noktasında bunu konuşmakta görevliyim. Çünkü e, yani ihtiyacı olan adam cahil değil diye almıyor. Bu sıkıntı Müslümanların sıkıntısı olur. Bu fetvayı bu şekilde görüştük İnşallah 14 Nisan pazar günü de orada bir buçuk iki sene oldu. İlk duayla biz efendim... E, temelini attık. Bize çok sahip çıktılar. Habis sürecinde de herkes ele tek çekti, kenara çekildi. Onlar orada da resmi bürokrasi varken bile televizyonlara vererek seçimici, yani o zaman bu işler biraz ne isterdi? Cesaret ister, ilk birkaç ay herkes tut hocanın dosyası ne çıkacak diye beklerken haciz hocası bir cesaret gösterdiler, riski gözü aldılar. Allah için bize inandıklarında ben de Allah için Efendim kendilerinin bu desteğinden dolayı hapis sürecinde herkesin bizi efendim ihmal ettiği bir dönemde Allah destek verdiler. Ben fetva noktasında varım, dua noktasında varım. Pazarlamacı değilim. Efendim yoksa alıp satın işleriyle bu devride değilim. Allah için iş yapana, Allah için yardımcı olmaya çalışırım. Efendim bu civarda 14 Nisan'da saat iki inşallah ben de açtı şimdi bu Hem bir temelinde gittik bir de bitmiş dediler. Bir de bir anın bitmiş halinde gidelim inşallah. Bir aşırı okunacak, bir dua yapılacak. Eee, Hoca Efendi bize alakadar eden ne var derseniz? Yemek var. <gülüyor> yemek var ha, yazmış oraya. Dergin arkadaşlar yazmış. Gelenlere yemek var diyor ama yemekleri çıkar, bahsettim ben onu Yani size alakadar eden, aşırıdan sonra ne? Duandan sonra ne? Yemek var. İsterseniz, gelin, yersiniz, içersin. Bir ayet okuruz, enfat ederiz, gideriz. Yani fark etme gelen buyursun diyorlar ya. Bunu duymuş oluyoruz. Ondan sonra efendim e, birçok vefat edenler liste olarak buraya gelmişler. Hepsini tek tek e, sayamasam da e, isimlerini sayalım. Bizim de geçtiklerimizi okuyalım inşallahurrahman. Derneğin de ihtiyaçları var. Sizden yardım istiyorlar. Senelerin enkazı tabii bizde yoktu epeydir. Yukarıda dernek, derneği nesi var? Merkezi var. Orada makbul mukabilinde yardım etmek isteyenler hayır yaparlar, hayır yapanlar, ecir alırlar. Rabbim zayi olmaktan muhafaza eylesin. On dört secdeler devam ediyor. Sabah namazdan sonra mı yapılıyor? <gülüyor> He? Sabah namazdan sonra devam ediyor. Allah fıçak böyle de ben de gelsem inşallah. Hatta bu gece dedim kesme namazına geleyim dörtte falan ama e yani öyle bir sohbet uzuyor. E, güçsüzlük oluyor, sonra siz de gidiyorsunuz Dönmek zor oluyor Ama sabah namazı biraz geçtir Yani yetişilebilir, secdelere kavuşulabilir İnşallah secdelere Sıkıntıları olanlar gelsinler Rabbim kabule kalin eylesin Terlek içinde yardım edenler Yardım görsünler, dünya ahiret Sıkıntılarından Allah Teala azadeyle sünamet. Rabbil Sallallahu Teala ve sellem. اللهم اهدنا قضاه Arhamdülillahirrahmanirrahim. Arhamdülillahirrahmanirrahim. Affeyle, lütfeyle, agret eyle, tertekiz eyle. Ya Rabbi alemin bu yolda daim eyle, samit eyle. Tüm günahlarımızı bağışlayarak dertlerimize falahat söyle, Boyunlarımız cehennemden azat eyle. 54 fazla şahit, küçük fazla da ifaya muhfak eyle. Bütün haramlardan, 7 günahtan, 70 büyük günahtan, Hepsinden, küçüğünden de muhafazayla, Allah'ın koru, hifzayla ya Rabbim. Emin olun çocuk konuldukları gibi bizi muhafazayla ya Rabbim. Hakk edi sahiplensin, hamdler sana mahsutur. Ya Rabbim bizi nefsimizin eline göz açıp kapayacak kadar hatta ondan ağzına bırakma ya Rabbi. O bize helak eder, şeytana nefce fırsat verme ya Rabbim. Yani. Ya Rabbi sen bizden evvel ödene rahmet eyle, kabullenin nur eyle. Racibe, Baktiyar, Fatıma, Osman, Mevlid-i Arif, Mustafa, Naci isimleri buraya gelmiş. Cisimleri, cesetleri senin huzurunda, hangi kabirde, hangi mezardaysa hepsini biliyorum buyuruyorsun. Rahmet eyle ya Rabbi. <gülüyor> dur eyle kabirleri ya Rabbi. Bizim de geçmişlerimize, meyitlerimize, en vartımda. Rahmetler eyle, kabirler dur eyle. <gülüyor> ya Rabbi Allah'ını sert emiz eyle. Aşı ya Rabbi. Esir kal. Senin huzurunda esirdirler. Yapacak bir şeyler yok. Bağışla ya Rabbi ya Rabbi. Kurlar <gülüyor> <gülüyor> için bir kelime-i şehadet buyurun. Esherüellâ. <gülüyor> Sağlar da efçel rahmetler halinde kabul edilir. İsaal eyle. Âmin. Amin. Amin. Bi hurmetlâhâ ve yâsînü. Sallallâhu teâlâ alâ seyyine. Muhammedin u'alâ lüsuhambe sallem. Ve teslim ve teslim ve teslim ve teslim. Elhamdülillâ rabbilâlemin. Kitap unutuyorduk az Bayram hocamızla ilgili bir kitap çıktı. Şehit bayram hocamız. Allah rahmet eylesin. Tabri'l-nûr eylesin, şefaatinden nail eylesin. Bayağı da titizlik ettiler, ilgilendiler. Hoca Efendi'nin ile ilgili, ilmiyle ilgili, mezuniyetiyle ilgili, okuduğu yerlerle ilgili, hocalarıyla ilgili, sohbetleriyle ilgili, hizmetleriyle ilgili, aşkıyla ilgili, şevkıyla ilgili. Hoca Efendi büyük adamdı Bayram Efendi. Efendim, efendim kabül nur olsun. Ee, benim de yazımı istediler o zaman ben hapisteydim. Yani bakıyorum dışarıda olan hocalar da bir sayfa vermiş. Benim yine üç buçuk sayfa. Ee, yani Bayram Hoca hakkında bir şeyler yazmaya çalıştım. Ee, çok kıymet verdiğim. Ya Allah'ın yolda mihrapta canını verdi Hazreti Ömer müsaadır. İhrapta şehit olmuş bir insan için. Ben ne anlatayım ya? Ben ne anlatabilirim ya? Evet. Büyük makam sahibi. Öyle kolay bir şey değil bu işte. Hızır Efendi, Bahram Efendi. Evet. E, keşke Hızır Efendi'yle ilgili de bir şey hazırlansaydı bugüne kadar tabii. O da ihmal edildi. Gayet etmek lazım. Hocalarımızı tanıtmamız lazım. Unutturmamamız lazım. Bunlar canlarını verdiler Allah için bu yolda. Evet. Bu kitap çok kıymetli. Ve bu eserin e, derifin, e, efendim hayırlarından da kendisinin geride e, bıraktığı varislerine ve çocuklarına da hizmet olacak diye inşallah öğrenmiş bulunuyorum. Bu itibarla hocamıza da vefa ve hocamızı tanımak kalıtmak ve en azından onun şefaatine nail olmak bakımından bu kitabı mutlaka okumanızı yani görüyorsunuz efendim Marxist deniniz, dinsiz kitapsızlar, e, şeytan yolunda keberip gidenlerin Nasıl hatıraları canlı tutulmaya çalışılıyor? Nasıl onlar seneler sonra hala anılıyor, mevzu ediliyor? Bizim böyle bir kıymetli hocamız şehit olmuş caminin lirabında. Onu mutlaka tanımamız lazım. Tanıtmamız lazım ve hocalarında sahip çıkmamız lazım. Keşke diriyken daha çok sahip çıksaydık. Ayrıca olmazsa şimdi de bir vefa olmak üzere bu kitabı ulaştıralım herkese, okuyalım, okutalım. Allah'ım da şefaatlerine nail eylesin. Geçmişlerimizin ruhları için, içmişlikle dilen en batın her vahiy için, şey, Hızır Efendi Şehit Bayram Hocamızın ruhları için ve bütün geçmişlerimizden müminin iktatı her için. El Fatiha.